ve Özdeş Özbay. Evet iklim için programı merhaba herkes ve bendeniz Ömer Madra. Ben Yüce Anselmaz. Ben Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Yağmur Ocak ve Masal Ocak'a da çok teşekkür ederek başlayalım bugünkü İklim İçin programına. Burada ya bu şeyi de sabah açık gazetede konuştuk ama Yücel, Ankara'da büyük bir şey var. Sheraton Oteli'nde büyük bir toplantı var. Hı hı. Dünya tarihinde de bir ilk olacağı benzer. Şehir Bakanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla saat 10'da yani şu anda başlamış oluyor ulusal ve açılışı de ulusal ve uluslararası liderlerin konuşmacıları lider konuşmacıların katılımlarıyla yapılıyormuş madencilik sektörü ve çevresel etkileri konuları tartışılacakmış ve sürdürülebilir madencilik üzerinde konuşulacakmış. Ne diyorsun Yüce? Sürdürülebilir, sürdürülebilir madencilik tarihte pek rastlanan bir kavram değil galiba. Yani bu, biliyorsunuz sürdürülebilirlik herkese göre değişen bir kavram olmaya başladı artık zaten. Sürdürülebilirlik deyince mesela siz ve ben muhtemelen doğanın sağlıklı bir ekosistem olarak gelecek nesillere aktarılması, doğanın sürdürülmesi, çeşitliliğin sürdürülmesi vesaire gibi konular anlıyoruz ama aynı sürdürülebilirlik işte maden toplantısında söz konusu olunca orada madenleri nasıl devam ettiririz? bu ocaklar nasıl çalışmaya devam eder, halk nasıl e, etrafından dolandır, doğa ve biyolojik çeşitlilik dediğimiz şeyin bizim e, Nasıl burada aslında yokmuş gibi gösterilir falan filan. O, oradaki sürdürülebilirlik kavramı da böyle çağrıştırıyor. Genellikle örneklerinden e, bugüne kadar gördüğümüz olay bu. Keşke doğanın sürdürülebilirliği etrafında insanlar bir araya gelse ve orada madenleri sorgulasa ama bu sefer tam tersi oluyor. Madenlerin bir etrafında bir araya gelip oradaki doğayı, insanı, direnen insanları falan sorgulanıyor bu toplantılarda. O yüzden... Hani muhtemelen şu, şu, bu da aynısını health mücadelesi zamanında da yaşadık. Ee, şöyle oluyor, direnişler çok fazla artınca maden ruhsatları hayata geçirilemeyince, yeterince kolay bu işler yürümeyince e, işverenler toplayıp devletten bu konularla ilgili bir takım e, yardımlar birtakım e, destekler istiyorlar genelde bu toplantılar o Ceyran ya o minivalide seyr diyor bunu zamanında heslerle de ilgili görmüştük mücadeleler yükseldiğinde ve insanlar e, birçok e, noktada e, hidroelektrik santrallerini deresinin üstüne yaptırmadığında yine e, iş dünyası ilgili e, kamu kurum, Kuruluşların yetkililerini toplayarak işimizi nasıl kolaylaştırırsınız toplantısıydı aslında bu. Öyle toplantılar yapılıyorlardı. Muhtemelen burada çıkacak sonuçlar da bu mini valide olacaktır. O yüzden hani böyle bir toplantı olmasa çok iyi olurdu diyebileceğim toplantılardan bir tanesi benim için aslında. Evet biz bu Sabahleyin biraz yorumlamaya çalıştık bir iki kelimeyle. Özdeş'le beraber ve oksimoron olduğu kanaatindeyim ben şahsen. Yani imkansız olan oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde dönüştürülmüş, şekilde çok... oluşturulmuş ifade diye ifade ediliyor şeyde. Çok o basit bir örnek vereyim Ömer abi. Yani bu... Evet toplantıyı bilmiyoruz, ismi bilmem ne içine girmedik falan böyle konuşuyoruz da neye dayanarak, neye güvenerek böyle konuşuyoruz? Yani e, bu da çok yargılı bir konuşma değil mi? Değil, şu yüzden değil. E, çünkü elimizde örnekler var. Örneğin Kaz Dağları diyelim ki. Yani hem doğanın hem de madenciliğin e, zirve noktası diyebiliriz Türkiye'deki aslında. Ee, şimdi endemikler açısından e, coğrafya açısından canlı çeşitliliği açısından e, özellikleri açısından dünyanın <gülüyor> nadir e, doğa alanlarından bir tanesi Türkiye'de de işte 212 önemli doğa alanından bir tanesi aynı zamanda kaz dağlarının tamamı şimdi Başka doğa dünyanın tanrıların da oturduğu yer, yer evet. büyük, şimdi mi? Doğa deyince bizim aklımızda Kaz dağ geliyor. Ee, dolayısıyla yani ilk gelen yerlerden bir tanesi. Ama maden deyince de onların aklına Kaz dağ geliyor. Çünkü alanın %79'u temanın raporuna göre %79'u Kaz Dağları'nın maden ruhsatlı. Şimdi buradan yola çıkıp şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz tabii ki. Yani neyin sürdürülebilirliği? Hani bu kadar alanın zaten yüzde seksenini madenlere vermişsiniz. Burada neyi sürdüreceksiniz? Kâr, yani bir, bir zor, şey sürdürülebilir zor. mi herhangi bir şey? Evet. İnsan yaşamı da dahil buna bu arada. Özdeşen sor. Kar sürdürülebilir. Kar sürdürülebilir. Ekonomik büyüme sürdürülebilir. Tabi işte sürdürülebilir. Her, ama neye pahasına, pahasına Onlar yani maden şirketlerinin sürdürülebilirliği ne olacak? Tabii ki evet. kar nasıl sürdürülür? Direnişlerin etrafından nasıl dolanılır? Varsa işte bir takım çevre mevzuatı, kanunu, şusu, busu, bizi engelleyen önümüze sorun çıkarabilecek bunları nasıl aşabiliriz? Vesaire yani şirketlerin sürdürülebilirliğinden ne olacak? Bu, bu şekilde onların sürdürülebilirliği. İkizlerde yani... de neydi? En son e, eski haline geri getirilecekti değil mi? Böyle bir e, şey vardı şirketlerin iddiası. Mermerler yani, çıkarıldıktan sonra işte eski haline geri getireceğiz deniyordu. Çok Tekrar çok çekilecek edecek çok, çok, çok iddiaları var. Yani örneğin bir yere baraj yaparlarken şirketlerin fık söylediği şeyler. Burada göl olacak, turist gelecek, kuzu keseceksiniz, zengin olacaksınız. Mesela köylüye söyledikleri şey bu. Ee, HES yapar hidroelektrik santrali yaparlarken Doğu Karadeniz'in birçok vadisinde Çocuğunuza burada iş vereceğiz, okutacağız, iş güç sahibi olacak, hem para kazanacak, bilmem ne. E, veyahut da işte e, arsanızı çok yüksek fiyata satın alacağız, zengin olacaksınız. Yani bütün bunlar zaten Türkiye'de söylenen şeyler. Şirketlerin de çok kolaylıkla söylediği, oluşturdukları bir senaryo ama yani bunlar çok uzun süredir söyleniyor. Dönüp görüye baktığımızda ne oldu, oldu mu? diye bir, şey, bir şeye baktığınızda yok yani tam tersine HES yaptığı deresi kurulmuş orada hayat yok olma noktasına gelmiş baraj yapmış zaten ne tarla kalmış ne iş kalmış her şey suyun altında kalmış bambaşka bir hayata kucak açmak durumunda kalmışlar oradaki insanlar E maden olunca keza öyle gene o bölge yaşanmaz oluyor falan. bugüne kadar yani şirketler e, bu söyledikleri bu vaatleri hiçbir zaman insanlara gerçek anlamda yaramadı. Yani kimseyi zengin etmedi şirketlerin yaptıkları. Kimseyi şirket, şirketleri zengin etti ama. Ya şimdi bak. Tabii, tabii daha... Onlar çok büyük zengin oldular. Yani şu anda dere akıyor. Onlar para kazanıyor. Oturdukları yerde. Yani oksimoron <gülüyor> sıfatını kullanmakta çok biz hiçbir sakınca görmüyorum ben de şahsen. Yani Evet. Ali Shakespeare'den Romeo Juliet'ten vermiştik yani soğuk ateş, parlak duman gibi sağlıklı, hastalıklı sağlık gibi. Şimdi de yani burada mesela işte orijinal kopya oluyor. Oksimoron'un babası diyebileceğimiz bir durum bu. Şimdi şöyle bir şey Kaz bahsettik. Yeni bir haber var elimizde. Kazdağları ile ilgili Edremit Kaymakamlığı Kazdağlı Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nde denetim yürütmüş ve sonunda derneğin bazı yükümlülüklerini eksik yerine getirdiği gerekçesiyle başkan Süheyla Doğan şahsında 51.730 Türk lirası idari para cezası kesilmiş. Neden kim Dernek çünkü astronomik seviyedeki cezanın sebebini e, nasıl açıklamış? Durdurmayı başardıkları pek çok Eko Kırım projesi nedeniyle bazı odakların hedefi haline gelmek olarak açıklamış. Baya ilginç bir haber bu çünkü yani dernek şöyle diyor. Edremit Kaymakamlığı tarafından denetim sonucu verilmiş bu para ceza 52 bin liraya yakın bu hakikaten astronomik denetim elbette olmalı hiçbir itirazımız yok veremeyecek hiçbir hesabımız da yok demişler tüm faaliyetlerimiz ve kayıtlarımız şeffaf ancak denetimin amacı mutlaka bir hata bulmak ve cezalandırmak olunca uyarıyla ihtar düzeltilebilecek İhtarla düzeltilebilecek ufak tefek işlemler ne yazık ki astronomik cezalara ve savcılığa yapılan suç duyurularına kadar geldi. Yani mesela şöyle şeylerden kesilmiş ceza. Alındı belgelerinin bazılarında TCK nolarının yazılmasının unutulması, karar defterinde karar numaralarının her sene birden başlatılmış olması, online sistemden beyan edilmesi gereken bir meblağın geç beyan edilmesi gibi nedenlerle. Başkanımız dernek başkanı Beyla Doğana 51.730 lira para cezası kesildi deniyor. Şimdi şöyle bir açıklama yapmışlar basına ve kamuoyuna yalan haberler sonrası Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı aslında astronomi ceza derneğe önce yerel bir gazetede Yerel bir gazeteden başlamış derneğimize yönelik tamamen mesnetsiz bir karalama kampanyası başlatıldı. Bu kampanya Bergama mücadelesinden bu yana ülkemizin her yanında yaşam savunucularına yapılan saldırının aynıydı. Kimin kimlerin bu talimatı verdiğini merak ediyoruz. Arkasından hızla Edremit Kaymakamlığı tarafından vergi dairesi uzmanlarıyla birlikte tüm kayıtlar sıkı bir denetimden geçirildi. Belli ki haberler etkili olmuştu. Denetim elbette ki olmalı. Hiçbir itirazımız yok. Hiçbir veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Tüm faaliyetlerimiz ve kayıtlarımız şeffaf. Ancak denetimin amacı mutlaka bir hata bulmak ve cezalandırmak olunca böyle uyarıyla ihtarla düzeltilebilecek ufak tefek işlemler astronomik cezalara dönüştü ve savcılığa yapılan suç duyurularına kadar yani şey de ilginç Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu nedeniyle ifadesi alınmak üzere Küçükkuyu Karakolu'na çağrılmış. Niçin mi? Şöyle diyor. Gerçekten pes doğrusu dedirtecek bir gerekçeyle derneğimiz Ayvacık'ta meydana gelen deprem sonrası doğal afetin etkinliklerini incelemek ve dayanışmak üzere köy ziyaretlerini köz ziyaretini gerçekleştirmişti. Tanıştığımız köylü kadınlardan birisinin çocuklarının ayaklarının donduğunu ve kışlık bot ihtiyaçları olduğunu söylemesi ve destek istemesi üzerine derneğimiz yönetim kurulu kararı ile dernek bütçesinden yüzün üzerinde çocuğun bot ihtiyacını karşılamıştı. Son derece insani olan ve bir kez yapılan bu destek görevlilerce derneğin tüzüğüne aykırı bir faaliyet olarak altın bulmuş gibi bir sevinçle ayrı bir ceza gerekçesi olarak Cumhuriyet Savcılığına suç olarak bildirildi. Cezası da 50 günden az olmamak üzere adli para cezası. Karakolda ifademizi verdik Hay haydi hayırlısı diyelim diye bir açıklama yapmışlar kazda Doğal ve kültürel varlıkları koruma derneğinden ve diyor ki asıl yani birçok ekokırım projesini durdurmayı başardık. Bu nedenle bazı odakların hedef haline geldik. Bazı lobilerin yazdırdığı aşikar, yani derneğimizin, dernek başkanımızın ve üyelerimizin itibarını sarsıcı ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki mesnetsizden, olmayan yalan haberlerin ardından işte bundan sonra kesildi Biz ceza. Biz suç ceza hakimine gereken itirazı yaptık. İfademizi verdik. Ayrıca e, uğradığımız haksızlık ve itibarsızlaştırma için tazminat davası hakkımız saklı olmak üzere yalan haber için noter aracılığıyla tekzip metni gönderdik. Ancak yayınlanmamış, halen yayınlanmayan tekzip, tekzip metnimizin mahkeme aracılığıyla yayınlanması için de dava açacağız. <gülüyor> dava da açıyorlar. Yani mücadele kuvvetle devam ediyor anladığım kadarıyla. Buna ek olarak dernek başkanı Edremit Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu nedeniyle ifadesi alınmak üzere çağrılmış Küçükkuyu Karakolu'na çağrılma gerekçesi şu işte bu yüzün üzerinde çocuğun bot ihtiyacını karşılaması. yani Böyle cezası da 50 günden az olmamak üzere adli para cezası karakolda ifademizi verdik diyor. Mücadele devam ediyor. Baya ciddi bir şey var değil mi? Sürdürülebilir madencilik için kuvvetli bir Tabii. Ya, gözüküyor. Kuvvetli abi. bir irade var. Ee, bu hep de böyle olmuştur. Böyle de olacaktır. Ee, yani... Aynen sizin dediğiniz gibi sürdürü, sürdürülebilir madencilik toplantısında da işletmeler, şirketler tam da bunları konuşuyorlar işte. Yani oradaki insanları nasıl bu mücadeleden vazgeçiririz, mücadele edenleri nasıl yıldırırız, bu mücadelelerin önünü nasıl keseriz ki biz kendi işimizi de rahat rahat yap, yapalım, önümüz açılsın herhangi bir sorunla engelle karşılaşmadan yolumuza devam edelim. Yani olayın özeti zaten bu. E, toplantının özeti de muhtemelen bu. Ve işte icraatları da çıkacak. İcraatlar da böyle olacak aslında. Evet. Öte yandan tabii bir de kömür meselesi var. Yani Türkiye'nin özellikle Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasından meclisten geçirip <gülüyor> sonra tamamen taahhüt altına almış olduğu şey. işte gençlik için şey neydi tam kuruluşun adını unuttum şimdi Youth for Climate mı? evet iklim için gençlik şeyi Youth for da Türkiye'de de bayağı harekete geçtiler ve 2030'a kadar tümüyle kömürden vazgeçilmesi gerektiğini bunun için de işte grevler ve bütün etkinlikler yapılacağı da söylendi. Şimdi sabah, e, pazar sabah yayınlanan haftanın haber hasatında da e, ilginç bir şey vardı. Elbistan'da en eski Türkiye'deki kömür santrali Afşin Elbistan'ın e, orada doğmuş, ilçede doğmuş ve 1980'lerde ta ilk santralin yapımında tercüman olarak çalışmış yabancılarla e, ilişkide olarak İbrahim Yalçın. O dönemde termik santrallere sadece hippilerin karşı çıktığı algısı hakim olduğunu söylüyor. Daha sonra da bugün artık o kadar atığı ve kirliliği gören hiçbir bilim insanının buna onay vermeyeceğini biliyoruz. Yani kömür madeni pek sürdürülebilir olmuyor anladığım kadarıyla. Yani ilk 1984'te başladı diyor İbrahim Bey ve İbrahim Yalçın ve 10 yıl geç geçmedi ki geçti geçmedi ki gerçek fatura anlaşıldı ve ondan sonra da memleketteki kendi memleketindeki afişin Af kahramanmaraş'ta, elbistan'daki değişimi de gözlemledim diyor. Yani e, bayağı artık hiçbir bilim insanı Buna onay veremez ve mücadeleye devam edecek hala zorluyorlar diyor. Yani çok ciddi bir şey. Tabii bir Hazal da şeyde yazmıştı çevre sayfasında gazete duvarda Zonguldak'taki kömür santralleri üzerine yapılmış bir e, önemli araştırmayı koyuyordu. Yani... E, Zonguldak'ta dört santral, o da biraz daha sonra şeyden, Afşin Elbistan'dan, yani 1984'teydi Afşin Elbistan. Bu da Zonguldak'ta 1905 yıl sonra başlayıp 2022'ye kadar, yani bugüne kadar gelen hesap edilmiş ne kadar sürdürülebilir olduğunu ve 3563 erken ölüme sebep olmuş, yeni yapılan bir araştırmada çok... Hayattan bahsediyoruz yani insan hayatından ve canlı hayatının kaybedilmesinden 1749 erken doğum olmuş 9 milyon hasta hastalıkla 9 milyon gün geçirilmiş toplam sağlık maliyeti ise sıkı durun 132 buçuk milyar Türk lirası olmuş. Sadece Zonguldak'taki 4 santralin 1989'dan bu yana yani. Hava evet. kirliliğinde orta hava kirliliği nedeniyle daha doğrusu hava kirliliğinin tetiklediği Türkiye'deki yıllık ölüm sayısı da 35 bin Ömer abi. Evet. Aşağı yukarı. Türk Toraks Derneği'nin rakamları bunlar. Bu dünyanın da en büyük şeyi bu zaten. Yani iklim krizi diyoruz ama onun da ötesinde hava kirliliğinden Belki yakında plastik kirliliği de onunla eşitliğe, dereceye ulaşacaktır onu bilmiyorum. Havada da çünkü olduğu tespit edildi her yerde. Fakat hava kirliliğinden ölümlerin dünyada aşırı sıcaklardan, sellerden filan da daha fazla olduğu tespit edildi. Başta Hindistan olmak üzere Hindistan, Pakistan ama Türkiye'de de tabii çok ciddi. Bir daha söyle bakalım rakamı. Türkiye'de 35 bin. Yılda ortalama insan hava kirliliğine bağlı olarak onun tetiklediği e, neden ölüm nedenlerden dolayı ölüyorlar insanlar 35 bin yaklaşık. Veç evet, e, yani. bir raporlar da var bu arada yani e, işte hava kirliliğinin anne karnındaki bebeğin gelişimini dahi etkilediğine dair e, çok sayıda bilimsel rapor var hatta Covid'in hava kirliliğiyle beraber bulaştığına dair yayıldığına dair. Evet, ha onu duymamıştım ben. Yani bir evet. de Sağlık ve Çevre Birliği diye bir kuruluş var Heal diye yani e, kısaltılıyor adı. E, şifa kelime şeyi var be, oyunda var. Heal e, geçen günlerde kronik kömür kirliliği adında son derece çarpıcı bir rapor yayınladı. Hazal Ocak ona da değiniyor. Başka yerlerde de Görmüş ve üzerinde konuşmuştuk ama ne kadar altını çizerek konuşsak o kadar yerindedir. Yani Türkiye'nin sıfırlarla dolu 55 yıllık karnesinin yer aldığı bu raporda çalışan termik santrallerin 5 trilyona yakın 4,8 trilyon Türk lirası sağlık maliyeti hesaplanmış. 4,8 trilyon. Bunun yanı sıra 117.661 erken doğum. 1.250.000'e yakın çocukta, 247.000 çocukta bronşit, yaklaşık da 200.000 erken ölüm. Bu da Hill raporu. Böyle yazınca sadece rakamdan ibaret oluyor ama santralin verdiği zararları en iyi santralle iç içe yaşayanlar bilir. Sularınız kirlenir diyorlar. Her geçen gün nefes almakta zorlanırsınız. O ist kokusu genzinizi yakar. Kanser vakalarının arttığını duyarsınız. Özellikle santral çevresinde yaşayıp zararı gözleriyle görenler temiz doğa ve sağlıklı yaşamak istiyoruz diye haykırsa da seslerini karar alıcılara pek duyuramıyorlar. Peki nefes almak hak mıdır? Haktır. Anayasanın 56. maddesi çok açık. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diyorlar. Yani Hill, Hill raporundan böyle bir alıntı Hazal Ocak'tan var yani hem sağlığa hem çevreye zararı 6 ay durdurulmuştu bu yani bazı şehirlere yönelik özel do, dosyalarla so, sonra iş adamları sürdürülebilirlik toplantısı yaptılar Ömer abi. Evet. Gerçek şey, santral sahibi ve kömür sahibi iş insanlarıyla kamu sürdürülebilirlik toplantısından sonra iki yıl daha devam kararı çıktı. Devam kararı çıktı. Aynen öyle. Evet maalesef süreyi bitirdik. Çok konuşulacak şey var ama ana şeyini vurgulama fırsatı bulduğumuzu sanıyorum. Burada bitirebiliriz herhalde. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.